Hazreti Peygamber bir sabah vakti Bilal'i habeşiye. Ey Bilal, ana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin alınlarının sesini işittim diye sorar. Bilal radyallaahu an ise efendimizin bu sorusuna, ey Allah'ın Rasulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel. Gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.